Evet, Bismillahi al rahim Alhamdulillah, ve salatu ve salam Allah'ın Rasulüne ve sahibi ecmahin en mebat. Değerli kardeşlerim bugün yine Selef salihin akidesine devam edeceğiz. Bugün 25. dersimizi Allah'ın iznine yapıyoruz. Selefi Salih'in akidesi okumamız gereken temel eserlerden bir eser. Geçen haftalarda hatırlarsanız Mes'eletu tekfir dediğimiz tekfirin meselesine küfrün meselesine değinmiştik. Aynı zamanda küfrün de çeşitlerini sizlerle beraber işlemiştik. Bugün vaat ve vaid adında inşallah bir bölümden devam edeceğiz. Acaba vaat nedir? Vaid nedir? Bu konuda bilmemiz gereken temel hususları almaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim vaat dediğimiz Allah subhanahu ve teala'nın mükafat olarak, iyilik olarak müminlere vaat ettiği naslarla belli olan kardeşlerim şeylerdir. Yani mesela Allah subhanahu ve teala iman edenlere cenneti vaat etmiştir. Ve vaid ise mükafatın zıttı olan Herhangi bir Allah'a isyan neticesinde elde edilen bir gazap Allah subhanahu ve teala'nın cezalandırmasıdır. Bunlara dair nasları kabullenmekle alakalı bir ders yapacağız. Diyelim ki bir insan kafirlerin yolunda giderse, şirk işlerse, haram işlerse Allah subhanahu ve teala onu azabıyla vaidliyor yani tehdit ediyor ikaz ediyor. Dolayısıyla bugün bu konuya değinmeye çalışacağız. Gelin inşallah Selahattin kardeşimizden metnimizi dinleyelim devam edelim. Evet Vaat ve Vaid tehdit naslarına iman Selef-i Salihin ehli Sünnet ve Cemaat akidesinin esaslarından biri de Vaat ve Vaid tehdit içeren naslara iman etmektir. Onlar bu naslara kesin bir iman ile iman ederler. Yüce Allah'tan geldiği gibi kabul ederler. Onları tevil etmeye katmışlar. <gülüyor> ve açık ibarelerine göre hükmederler. Çünkü Allah-u Teala buyurmaktadır. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan gerçekten büyük bir günah ile günah işlemiştir. Nisa 18. Evet o halde Allah subhanahu ve teala vaat ediyor ve vaidde bulunuyor. Mükafatı iman edenlere, azabı ise kardeşlerim kafirlere vaidde bulunuyor. Kim iman eder ve salih amelde bulunur, muttakilerle beraber olursa Allah onlara cennetin nimetlerini açıyor. Dünyada onları izzetlendiriyor, onurlandırıyor. Kim de şirk koşarsa, haram işlerse, masiyette bulunursa, kafirlerle beraber olursa Allah da bunları cezalandırıyor Allah'ın gazabına onlar mustahak oluyorlar. Bakın burada birinci e, ayeti i kerimede de açıkça şirk koşanların Allah indinde azapla vaidlendiğini, ikaz edildiğini cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Bizler ehl sünnet ve cemaat akidesine bağlı Müslümanlar olarak Allah'ın vaadına ve vaidine bununla alakalı gelen bütün naslarına iman ederiz. İman edenlerin cennete, küfredenlerin de cehenneme gideceğine iman ederiz. Yani konumuz bu birinci paragrafta buna dair. Devam ediyoruz. Onlar kim olursa olsun kulların akıbetlerinin belirsiz olduğuna ve neyle sonuçlanacağını, kimsenin bilemeyeceğine inanırlar. Mümin bir kimse Allah'ın azabının hiç hesap edemeyeceği bir yerden yavaş yavaş gelebilecek olmasından, ya da günahlarından dolayı Allah'ın ona ceza vermesinden emin olamaz. Bununla birlikte o hem söz hem de amel yönünden iman, tevhid ve sünnet üzere olduğu müddetçe Allah'ın rahmetinden de asla ümidini kesmez. Allah-u Tağla buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenlerin müjdele, onlara zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakilerine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bakara 25. Evet o halde yani ehli yani, sünnet ve cemaata bağlı olan Müslümanlar herhangi bir şahıs hakkında mutlak cennetlik ve mutlak cehennemlik tabirini kullanmaz. Ancak naslar varsa nasların çerçevesinde bunu doğrular. Biliyorsunuz aşere-i mübeşşere vardır. Biraz sonra değineceğiz. Cennetle müjdelenenler aynı zamanda cehenneme girenlerden haber verilmiştir. Biz bunlara nasların bize bildirdiği çerçevede iman ederiz kardeşlerim. Biz e, aynı şekilde Allah'ın azabının hiç hesap edemeyeceği bir yerden yavaş yavaş insanlara geleceğine de iman ederiz. Allah subhanahu ve teala günahlarından dolayı bazı insanları ansızın yakalaya verdiğini ve kavimleri azaplandırdığını doğrularız kardeşlerim. Bakınız burada Allah ayetinde açık bir şekilde iman edenleri salih amellerinden dolayı müjdeliyor. Küfredenleri de cehennem azabıyla da uyarıyor değerli kardeşlerim. İman edenler cennete gidecek ama küfredenler de Abdullah kardeşim cehenneme gidecektir. İşte bugünkü dersimiz vaat ve vaid olarak bu anlamlara geliyor. Şimdi ayetlerden sonra hadislere de değinelim ilerleyelim. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam insanlara göründüğü kadarıyla cennetlerin amelini işler. Halbuki o cehennemliktir. Bir adam da vardır ki insanlar göründüğü kadarıyla insanlara göründüğü kadarıyla cehennemliklerin ameli işler. Halbuki o cennetliktir. Bu müslim. Evet yani biz iman eder, tevhid yolunda gider, salih amelde bulunursak Allah subhanahu ve teala'dan cennetini umut edebiliriz. Zaten bizim ibadetimiz korku ve ümit arasında olması gerekiyor yapmış olduğumuz bütün amellerin güzelliğine rağmen mutlak cennetlik olduğumuza da inanmayız. Bakın hadis bu anlamda bizi uyarıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir adam insanlara göründüğü kadarıyla cennetliklerin amellerini işler. Halbuki o cehennemliktir. İnsanlar ona baktığında cennetlik ameller işlediğini görürler. Oysa o Allah muhafaza cehennemliklerden olabilir peki bu nasıl olur Allah muhafaza imanını korumazsa tevhidini muhafaza etmezse zamanın birinde veya ömrünün sonunda bu insan şirk koşar küfre düşer bir de bakarız ki o cennetlik olarak gördüğümüz yani salih amellerle gördüğümüz insanın bir anda Allah muhafaza kardeşlerim küfre düştüğüne şahit olabiliriz bu yüzden ne biz kendimiz için mutlak olarak Cenneti ne de başkaları için mutlak olarak mutlak cehennemdedir demeyi değerli kardeşlerim layık görmeyiz. Ancak şuna iman ediyoruz. Şirk koşanlar cehennemdedir. Yani küfredenler cehennemdedir. Bu sözümüz bir mümin için bir müslüman için asla layık görülmemesi gerekir. Aksi halde çelişkilere düşeriz. Allah kitabında peygamber hadislerinde şirk koşanların cehennemde olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla gözümüzün gördüğü apaçık bir şirki de bir küfrü de kardeşlerim şirk ve küfür olarak tanıtmayacaksak eğer buna da küfür ve şirklemeyeceksek burada da büyük bir çelişkiye düşmüş olabiliriz. İnsanların bazıları Allah muhafaza hayatlarında denge unsurunu kaybettikleri zaman ayakları kayabiliyor. Nitekim bazen çevremizde duyabiliyoruz dün muttaki olan sanih olan bir insan bir bakabiliyoruz ayağa kaymış Allah muhafaza delaletlere sürüklenmiş olabiliyor. Veya dün delaletin içinde olan içkinin kumarın faizin içinde olan bir insan Allah subhanahu ve ta'ala ona hidayet veriyor. Tevhidin ve sünnetin yolunda gidiyor hatta gidiyor canan Allah yolunda feda ediyor. Şehitlerin safına yazılıyor. Dolayısıyla şunu öğrendik yani nefsimizden dolayı korkacağız Allah subhanahu ve teala bizim için hakkı sevdirsin, ayağımıza sebat versin, yolundan ayırmasın, imanla, salihle, bizi salih amelle süslesin kardeşlerim. Yani ömrümüzün sonuna kadar bile olsa inimle davetle bu davanın sahibi olacağız. Yani bıkmakla, usanmakla veya emeklilikle bu dava bitmiyor. Ancak son nefesle bu davaya hizmet bitiyor ya Allah yolunda canımızı veririz bitiririz ya da Allah bizim bir gün canımızı aldığında ilim ve davet çalışmamızı o şekilde bitirmiş oluruz o yüzden tembellik yok gevşeklik yok bu dinimize hakkıyla sarılmamız lazım evet başka hadisleri de bir dinleyelim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis şerifinde şöyle buyurur sizden biriniz cennetliklerin amellerini işler hatta cennet ve kendi arasında bir arşınlık mesafe kalır fakat kitap yazdığı onun önüne geçer. Cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. Ve yine sizden biriniz cehennemliklerin amelini işler. Hatta cehennemle kendi arasında bir arçınlık mesafe kalır. Fakat kitap onun önüne geçer. Cennetliklerin amelini işler ve cennete girer. Evet. Buhari, Müslüm. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadis açık bir şekilde kadere imanı da ifade ediyor. Allah subhanahu ve ta'ala insanoğlunun sözlerini ve amellerini dünyaya gelmeden önce kaderine yazdığını ve dünyada ise değerli kardeşlerim günü ve vakti geldiği zaman da gerçekleştiğini burada haber veriyor. Öyle bir insan olur ki cennetliklerdendir ama cennete bir arşın kala cehennem amellerinden bir amel işler cehenneme gider. Yani kitap onun önüne geçer. Buradaki kitaptan maksat nedir? Yani levh-i mahfuzda yazılı olan o kaderidir. Kaderi onun önüne geçer. O halde burada kaderi anlamak zorundayız. Kader burada Allah'ın elinde, hükmünde yazdığıdır, yazgısıdır. Yani biz sonuçta irademizi hayır yolda kullandığımız müddetçe Allah da bize inşallah hayrı mutlaka yazacaktır. O halde levh-i mahfuzun kayıtlarında kaderimizin, amellerimizin, sözlerimizin, rızgımızın ve ecelimizin nasıl olacağına dair temel bilgiler bulunmaktadır. Bu hadisten yola çıkarak kadere imanın farzlığına iman ediyoruz. İnkar etmenin de küfür olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Evet. Ehli er sünnet ve cemaate göre kurtuluşun ve Allahu Teala'nın rızasını elde etmenin yolu kendini güvende hissetmeye, ümitsizliğe düşme, korkuyla ümit arasında irtidali olmaktan geçer. Allahu Teala samimi iman sahiplerini anlatırken şöyle buyuruyor: onlar hayır işlerine koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı huşu içindeydiler. Enbiya 90. Fakat onlar Müslüman olarak tevhid üzere ve yalnızca Allah'a ibadet eder bir halde önenlerin dış görünüşüne bakarak genel anlamda Allah'ın izniyle cennetlik olduklarına şafik ederler. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böylelerine cennet vaadinde bulunmuş ve şöyle buyurmuştur. Evet, yani buradaki e, paragrafta şu temel noktayı görüyoruz. Daha önceden de üzerinde durduğumuz bir konu. Biz ibadeti ümitle korku arasında, Rabbimizin cennetini ister, cehenneminden de korkarak ibadet ederiz. Zaten burada da Allah ayetinde bize bu gerçeği ortaya koyu. İnnehum kenu yusari'ûne fil hayrâti. Ve etuonen ragben ve rahben ve Onlar hayır işlerinde koşurlar umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Cennetini umarak ve cehenneminden korkarak bize yalvarırlardı. Burada bu noktaya değinilmiş oluyor. Peki ikinci bölümde ne var kardeşlerim? Biz tevhid üzerine yaşayan bir kardeşimizin umulur ki cennet içerisinde olacağını doğrularız. Yani bizler tevhid üzerine yaşayan, sünnet yolunda giden bir mümin hakkında cennette olmasını umut ederiz. Yani Allah'ın izniyle, Allah izin verirse cennetine girecek diye iman ederiz. Çünkü hüsnü bize bunu öğretir. Gelin bu konuda bir ayet dinleyelim. Allah-u Teala şeyden buyuruyor. İman edip salih amel işleyenleri zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Onlar orada ebedi kalacaklar. Bu Allah'ın hak vaadidir. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Nisa 122. Bakın Allah açıkça velayine amene ve amilus salihat senudhiluhum cennetin enhar. İman eden ve salih amelde bulunanları mutlaka biz cennete koyacağız diyor. Bu tevhid üzerine giden salih amelde bulunan müminlerin Allah indinde cennete gireceğini açıkça bu ayet ortaya koyuyor. Biz de böyle bir müminler topluluğu hakkında ne düşüneceğiz? Hayır düşüneceğiz. Şimdi mesela Kuseyir'de La ilahe illallah denen mücahitler topluluğuyla La ilahe İlle beşar denen kafirler topluluğunun yanında Hizbullah dediğimiz Hizbuşşeytan dediğimiz Nasru şeytan denilen önderliğinde şahsın önderliğinde bir savaş veriliyor. Şimdi biz mücahitlerin tevhid üzere olduğuna ama karşı tarafın da küfür üzerine olduğuna iman ediyoruz. Bu bizim şu an zahiren gördüğümüz neden. Çünkü birileri tağutların arkasında onlara destek veriyor. Birileri de tağutu yıkmak için. Bugün Hizbullah Suriye'de işgalci bir güç olarak bulunmaktadır. Doğru mu? Dışarıdan bir güç ve kuvvet olarak gelmiştir. Ve bugün işgal etmiştir. Bugün onların safları küfür ve tağutun safıdır. Ama karşısındaki Müslümanlar ise Allah'ın izniyle müminler cihadın, tevhidin, sünnetin safındadırlar. O halde Hizbullah'ın kendi elemanları, kendi şii mercileri bile bunun cihat olmadığını söylemişlerdir. O halde kardeşler biz mücahitlerin tevhid üzere inşallah şehit oldukları zaman cennetlik olacağına iman ediyoruz. Ama onlar hakkında şehit mi cennete garanti olarak mutlak olarak gidecek mi gitmeyecek mi kararını Allah subhanahu ve teala kendisi verecektir evet yani bir somut örnek vermek istedim bu konuda evet. Allah-u Teala başka bir ayet-i de şöyle buyurur takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda Halk Meclisi'ne dediler Kamer 54-51 <gülüyor> Takva sahipleri Cennetlerde ve ırmakların Kenarlarındadır Yani Allah vaat ediyor Bakın takva sahiplerine cenneti Takvalı olanların da cennetlik olduğuna Biz bu ayet geri iman ediyoruz Tamam mı kardeşler Evet devam edelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu konuda şeyler buyurmuştur kim? La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah olmadığını giderek görürse cennete girer. Hüsnü. Evet. Ezanımız bitsin. Devam edelim inşallah. Evet Selahattin başlayalım. Bazı e, naslarımız açık olduğu için üzerinden hemen seri geçeceğiz. Çünkü aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok kardeşte. Evet Selahattin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştuk. Kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz bir halde ölürse cennete girer müslim. Evet, naslarımız açı. Evet, el-i sünnet kafirlerin, müşriklerin, münafıkların ve bu gibilerin cehennem ehli olan grupların veya İslam'dan başka bir dini benisiyenlerin bu halleri üzere öldükleri takdirde ebediyen cehennemde kalacaklarına ve hiçbir şekilde oradan kurtulmayacaklarına şahit ederler. Bu cezanın sebebi ise onların sadece Allahu Teala'nın hakkı olan ibadet kulu konusunda işledikleri büyük suçlardır. Allahu Teala şeyle buyurmaktedir. O halde burası şöyle anlaşılmalı kardeşlerim sizin de zaten ne tanıdığınızı eminim. Yani küfür üzerine ölen şirk üzerine ölen bir insan ebedi cehennemdedir. Onların kurtuluşları mümkün değildir. Neden? Allah'a yapmaları gereken ibadeti başkalarına Musa kardeşim. Yaptıklarından dolayı Allah da onları cezalandırmıştı. Buna dair vaid olan nasları, yani Allah'ın vaad ettiği o azabı görelim. Ayetler nelerdir? Evet. Sizden kim dinden döner ve kafir olarak ölürsen, onların yaptıkları işler dünyada da, ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 317. Ayetimiz çok açık kardeşler. Yani dininden dönerse Allah subhanahu ve teala onları ebedi olarak cehenneme atacağını bakım vaat ediyor. Açık bir şekilde beyan ediyor. Evet. Küfredenler ve ayetlerimizi yanlayanlara gelince onlar cehennemliktir. Orada ebedi kalırlar. Bakara 39. Evet. Ehli kitap ve müşriklerden olan kafirler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. yine altı. O halde ehli kitaptan cennete gireceğine inanmıyoruz kimsenin. Bazıları ehli kitaptan Allah'a inananların da cennete gireceğini söylüyorlar. Bu itikat batıldır, kitap ve sünneti zıttır. Müşrik, kafir, münafık, ehli kitap ebedi olarak cehennemdedir. Devam edelim. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onlara yardım edecek birini de göremezsin. Nisa 145. Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe 23. Ehli sünnet şirk üzere ölen kimsenin kesin olarak cehenneme gireceğine şahit eder. İltifat Söz ve amel yönünden büyük küfür işleyen kimseye kafir hükmü verilir. Ve ona dünyada kafirlere yapılan muamele yapılır. Ahirette ise o ebedi cehennemde kalacaklardandır. Kalacaklardan biridir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa çok büyük bir iftira ile çok büyük bir iftira günahı yüklenmiş olur. Nisa 38 ve Devam et. Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberini inkar edenler Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve bir kısmına inanır bir kısmını da inkar ederiz diyerek bu ikisinin arasında bir yol tutmak isteyenler var ya işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlanmıştır. Evet. 150, 150. evet, devam et. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. Ali İmran 85. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a herhangi bir şeyi şirk koşarak ölen kimse cehenneme girer. Müslim. Evet, peygamber aleyhissalatu vesselam memte şey Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşan mutlaka cennet cehenneme girer demiştir. Bakın hadis Müslüm'de geliyor. Bundan önceki bütün 4-5 tane nasları da üzerinde durmadım. Aynen bu çerçevede kabul edeceğiz. Yani şirk üzerine ölen, küfür üzerine ölen bir insan kafirdir. Ebedi bir cehennem azabına müstahak olur. Ve böyleleri dünya hayatında kafir muamelesine tabi tutulur. Kafir nasıl bir muameleye tabi tutuluyorsa o da o şekilde muameleye tabi tutulur. Eğer evliyse eşiyle arası ayrılır. Mirasçı olamaz. Müslüman mezarlığına gömülemez. Onun bir takım hak hukukları Müslümanın elde ettiği gibi bir hukuk olmaz değerli kardeşlerim. O halde bu paragrafın anlatmak istediği noktalar bunlar. Yani ayetler hadisler birbirlerini tamamladığı için üzerinde fazla durmuyoruz. Devam edelim. Evet. Ehl-i sünnet ve cemaat, Allah ve Resulünün kesin hüküm verdikleri hariç kim olursa olsun ehli kıbreden hiç kimsenin kesin cennetlik veya kesin cehennemlik olduğunu iddia etmezler. Aksine onların durumlarını Allah'a havale ederler. İyilerin mükafak göreceklerini ümit eder, kötülerin ise ceza göreceklerinden korkarlar. Bu sebeple onlar sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, haklarında şahitlik ettiği kimselerin cennetlik ya da cehennemlik olduğuna şahit ederler. Yine onlar cennetle müjdelenen on sahabinin, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar hakkında haber verdiği üzere cennetlik olduklarına şahit ederler. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evet yani o zaman ehne kıbleden olan ve Allah ve Resulü'nün cennetlikle müjdelediği insanlara cennetlik deriz. Cehennemle de vaid olduğu yani ikaz etmiş olduğu bir takım insanların da cehennemlik olduğuna hükmedebiliriz kardeşlerim. O halde burada anlaşılması gereken Allah ve Resulü neye karar vermişse bunu doğrulayacağız. Bakın şimdi hadiste geliyor. Bazı sahabeleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennetle müjdelemiştir. Ancak ehli bidat olan bir takım zındıklar bu hadisleri reddetmişlerdir. Asla cennet ve cehennem hesapları görülmeden birilerinin cennetlik olduğuna bir peygamber karar vermiş olamaz demişlerdir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı böylece yalanlamışlar ve hatta ve hatta bidatten daha öte küfür ve zındıklığı seçmişlerdir. Bakın hadisi bir dinleyelim. Evet. Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zubeyir cennettedir. Abdurrahman bin Avf cennettedir. Sa'd bin Ebu Vakkas cennettedir. Said bin Zeyd cennettedir. Ebu Ubeyde bin El Cerrah cennettedir. El Albani sahih isimler Ebu Davud. Evet. İmam Albani'nin Ebu Davud'da gelen bu hadise sahih dediğini görüyoruz. Ve sahabelerin birçoklarını burada gördük. Yani bunlar aşare-i mübeşşere olarak bildiğimiz meşhur sahabilerdir. Evet biz ehli sünnet vel cemaata iman eden müminler olarak onların cennetlikler olduğuna iman ederiz. Bunların cennetlik olmadığını iddia edenler ise ehli bidattır. Yerine göre de kafirlerdendir. Kardeşlerim devam edelim. Bunların yanı sıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ukkeşe bin Mihsan Abdullah bin Selam Yasir ailesi Bilal bin Rabah Cafer bin Ebu Talib Amr bin Sabit Zeyd bin Harise, Abdullah bin Revaha, Esma bin Ebu Bekir, Fatıma binti Esed, Ümmü İmara, Ümmü Eymen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma, Hatice binti Hüveyri, Ayşe, Safiye, Hafsa ve diğer bütün eşleri ve daha pek çok sahabenin cennetlik olduğuna işaret etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Daha pek çok sahabilerin de cennetlik olduğunu haber vermiştir. Amr bin Cemuh topaldı ve harbe katıldı Allah yolunda Bedir'de değildi Uhud'da cihada katıldı ve Allah yolunda şehit düştü ve sahabe sorduğunda Allah Resulü diyordu ki ben onu cennette yani o topaldı ya topallığını atmış elindeki dayağını atmış asasını atmış yürürken böyle sağlam bir şekilde yürürken gördüm demiştir şimdi biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı yalanlayalım mı? Bu zındıkların, bidatçıların sözlerine mi kanalım? Dolayısıyla sadece yani şu an üzerinde durduğumuz bu sahabeler değil, diğer sahabileri de, müjdelediği sahabileri de cennetle kardeşlerim müjdelemiştir. Biz buna iman ediyoruz. Tabi bunlar nasıl sabit olduğu için yoksa ben filan cennetliktir, filan cehennemliktir deme hakkına sahip değilim. Ancak yani şuna eminiz deminki ayetler ve hadisler ışığında, küfür edenler cehennemde, şirk koşanlar cehennemde, tagutları destekleyenler cehennemde, müminlerin canlarına kıyanlar cehennemde. Buna iman ediyoruz. Değil mi kardeşlerim? Bunlar açık nasıllarla sabittir. Devam ediyoruz. Ehlis sünnet cehennemlik olduklarına dair haklarında ayet ya da hadis bulunan kimselerin de cehennemlik olduklarına işaret eder. Mesela Ebu Reher Abdullah bin Abdullah Mukalit karısı Ümü Cemil, Erua binti Harb, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Übey bin Halef, Abdullah bin Übey, Übey bin Salüm ve cehennemlik oldukları sabit olmuş diğer kimseler bunlardan bazılardır. Evet. Kur'an'da nitekim nüzul sebeplerine döndüğümüz zaman bazı kafirlerin açık bir şekilde küfre girdiklerini Allah ayetlerinde haber vermiş ve cehenneme gireceklerini de bize duyurmuştur. Hatta Tebbet suresini içinmiştir. Ebu Leheb'in ve eşinin zulmünden değil mi? Haksızlıklarından dolayı inmiştir. O halde nasların ispat ettiği cehennemi hak edenler hakkında da cehennemliktir demekten de geri kalmayız. Evet. Ehl-i sünnet cemaat kim olursa olsun ve ameli ne kadar güzel olursa olsun Allah'ın lütfu, rahmeti ve keremiyle kuşatıp muamele ettiklere hariç hiç kimsenin ameliyle cennete girmeye hak kazanamayacağına inanırlar. Aksine cennete girenler ancak Allah'ın rahmeti, lütfu ve ihsanı sayesine girerler. Allah-u Teala şire buyurur. O halde yani bizler amellerimize güvenmiyoruz. Amellerimizin bizi cennete ulaştıracağına inanamıyoruz. Allah'ın rahmeti, ihsanı, lütfu olmadığı müddetçe biz cennete giremeyiz. Tabi bu birinci nokta. İkinci nokta bununla beraber Rabbimizin rahmetini umarak cennetini umarak Salih bir ibadet ve amel içinde olmamız lazım. Allah subhanahu ve ta'ala bizi salih amele davet ediyor. İman edenlerin salih amel işlediklerinden haber veriyor. Dolayısıyla Allah Resulü ve vesselamın da bize haber verdiği hadislerinde hani diyor ya sahabi gelip kendisine sorduğunda cennette ben seninle beraber olmak istiyorum dediğinde o zaman çokça, çokça secde et diyordu. Yani salih amele teşvik ediyordu. Salih amel imanla beraber olan asla birbirinden ayrılmayan baş ve gövde gibidir dolayısıyla biz hem iman hem salih amel bununla beraber Allah'ın inşallah rahmetini lütfunu ve ihsanını da umacağız böylece Allah subhanahu ve teala bizi inşallah cennetine koyacak kardeşlerim yani burada bu paragrafta bu öğretiliyor şimdi bakın bunu açık bir ayet delili getirelim evet eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı içinizden hiçbir kimse asla temizden çıkamazdı fakat Allah dilediğine arındırır. Allah hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Nur 21. "Velav la fadlullahi aleikum ve rahmetuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. <gülüyor> Velakinna Allaha yuzkki men yashau. Wallahu semiun alim." Eğer üstünüzde Allah'ın rahmeti, lütfu, ihsamı, inayeti olmasaydı siz asla temize çıkamazdınız. Yan Allahu subhanahu ve taala sizi lütfuyla, rahmetiyle temize çıkarttı. Ayetin devamında fakat Allah dilediğini arındırır. Allah hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir. Bu yüzden bolca Rabbimizin rahmetini umalım. Ya Rabbi rahmetinle, ihsanınla bize inşallah imanla salih ameli sevdir. Bizi cennetine kor koy ya Rabbi bizi cennet ehlinden eyle diye duamızı bol bol yapalım. Bu konuda bakın peygamberin açık bir hadisi var. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve harevesennemde şöyle buyurmuştur. Ameliyle cennete girecek hiç kimse yoktur buyurmuş. Sen de mi ey Allah'ın Resulü denilince şöyle cevap vermiştir. Evet Rabbim beni rahmetiyle kuşatmadıkça ben de ameliyle cennete giremem. Müslim. Evet yani Peygamber'in hadisi çok açık. Mâ min ahadin yuduhiluhu amaluhu el cenneh fe kîle velâ ente ya Resulallah kâle velâ ene illâ ey yategammedeni rabbi bir rahmetin. Ameliyle kimse cennete giremez. Sen de mi ya Rasulallah? diye sordu sahabi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Evet, Rabbim beni rahmetiyle kuşatmadıkça, çepeçevre sarmadıkça, ben de amelimle cennete giremem. Hadis Müslim'de geliyor. O halde bir önceki ayetle bu hadise baktığımızda, Rabbimizin rahmeti olmadan cennete girmemiz mümkün değildir. Bazı insanlar, Maalci dediğimiz Kur'aniyun dediğimiz bu insanlar bu nasları gördükleri halde inkar ediyorlar. Ve özellikle mesela bir insan ameliyle cennete girer iddiasında bulunuyorlar. Biz de zaten bunu doğruluyoruz. Bununla beraber Allah'ın rahmetini ummanın gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim bazı ehli bidat fırkalar günümüzde gerçek yüzlerini ifşa etmişlerdir gündemlere gelmektedirler. Bunlara yönelik de inşallah en azından bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Evet İbrahim hocam senden devam eden Biraz senatini dinlen. Yorulmuşsundur. Evet. Ehli sünnet vereceğim. cemaat. Küfrü gerektiren ameller işleyen veya işlediği günahı helal sayanlar hariç Müslümanlar içinde günahı sebebiyle tehdide muhatap olan herkesin azap görmesinin bir zorunluluk olmadığına inanır. O zaman yani azaba müstahak olan, mutlak anlamda azaba düşecekler kimlerdir? Yani bu paragrafa göre kafir olanlar, helalleri haram, haramları helal edenler yani Allah'ın koyduğu hududu, yasağı hukuku çiğneyenler bunları mutlak olarak azabı elde edenler, ebedi cehenneme girenler ama bunların dışında kim vardır? Günahkar Müslümanlar vardır. Bunlar ebediyen bir azaba düşecek değillerdir. Ancak tevhid olurlarsa. Tevhid ne yapıyor? Günahların örtülmesine, affına sebebiyet veriyor. Yani tevhid cennete girmede bir anahtar, bir vesile oluyor. O halde küfredenler, bir de helal ve haram hudutlarını çiğneyenler, bir de helali haram, haramı helal edenler bunlar ebedi azabı hak edenler şimdi bunlara dair deliller işleyelim evet zira Allah-u Teala istedikleri itaatler haklarından yapılacak şefa edecekleri tövbe veya başlarına gelen hastalık ve musibetlerin günahlarına kefaret olması dolayısıyla onları barışlayabilir kimleri? tevhid ehli olup günahkar olan müminleri başlarına gelen bir acıdan hastalıktan bir musibetten bir dertten bir sıkıntıdan dolayı ne yapar Allah Subhanahu ve teala? Dilerse günahlarını affeder. Allah dilediği kullarının günahını affeder ama tevhid ehlinin. Mesela ayağına bir tane diken batsa değil mi? O bir müminin Allah yolunda Allah onun günahlarına kefaret kılar. Bir hastalığa düşse değil mi? Sabretse şükretse Allah onun günahlarına onu kefaret kılar. O halde tevhid ehni olduğumuz müddetçe Allah'ın rahmetine müstahakız. Ayet var bu konuda. De ki ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları barışlar. Şüphesiz ki o çok barışlayan, çok esirgeyendir. Zümer 53 Evet devam edelim. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini barışlar, dilediğine azap eder. Allah çok barışlayıcı ve çok merhametlidir kadere 129 Evet, kulya ibadiyyez la min Ey nefislerinde zulmeden, nefislerine zulmederek ileriye giden kullarım. Yani günah işleyen kullarım. Allah subhan ve taalanın rahmetinden ümit kesmeyin. Yani onun sizi bağışlayacağı konusunda ümitsiz olmayın. Allah siz tövbe ederseniz bağışlayandır, esirgeyandır, rahmetini indirendir o halde bu ayette açıkça tövbe kapısı açık mı? açık. Allah kullarını bağışladığını ifade ediyor mu? ediyor. Zaten alttaki ayetler de bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Devam edelim. Şu da muhakkak ki ben tövbe eden iman edip salih amel işleyen sonra böylece doğru yola giden kimseyi bağışlarım. Taha 82. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştu: Bir adam yolda yürürken dikenli bir dala rastladı. Ve onu yoldan alıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Allah güzel bir karşılıkta bulunup onu bağışladı. İmam Bukhari. Evet. Ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve amile Allah subhanahu ve teala ben kimi bağışlarım diyor. Muhakkak ki ben bağışlarım. Muhakkak ki ben mağfiret eylerim. Kime? tövbeden Limen tâbe. Ve âmene. Tövbeden sonra iman eden. Kitap ve sünnetin bildirdiklerine ve amile ve salih amelde bulunana sümmehte de sonra da iman ettiği ve salih amel üzerine müstakim olanlara ben ne yaparım diyor günahlarını örterim bağışlarım. Hadis de zaten bunu ortaya koyuyor. Bir adam yolda yürürken dikenli bir dala rastladı ve onu yoldan alıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Allah güzel bir karşılıkta bulunup onu bağışladı. Demek ki biz tevvid ehli olursak, salih amelde bulunursak Allah bir tane hasenetimizden, bir amelimizden dolayı Ebu Bekir bizi dilerse bağışlıyor, cennetine koyuyor. Hatta hani bir köpek vardı, susuz kalmıştı, o köpeğe ne yaptı? Bir kadın ee, kuyuya indi ayakkabısıyla değil mi? Ona su verdi, Allah subhanahu ve ta'ala onu o salih amelinden dolayı bağışladı sakın. Yani küçük bir sani amel bile olsa onu basite almayalım. Allah yolunda bir sadaka, Allah yolunda bir söz, hatta kardeşimize bir tebessüm, Allah'ın dinini öğretme, tevhidi ve sünneti insanlara anlatma. Bütün bunlar, bakarsanız hayatınızın belki şu bir yıllık zaman dilimi sizin cennet kapılarının açılmasına vesile olan yıllar olabilir kardeşler. Anlatabildim mi? Buna dikkat edelim. Evet, devam ediyoruz. Son noktalara geliyoruz. Ehli sünnet ve cemaat, Müslümanlardan belli bir kişinin cehennemlik olduğuna hükmetmezler. Böyle hüküm verdiklerinde ise onun cehennemde ebedi kalacağını söylemezler. Çünkü onun tövbe etme ve güzel bir sonla ölme imtihanı vardır. İhtimali vardır. İhtimali vardır. Evet. Şayet ebedi cehennemlik olduğuna hük hük hükmetmek gerekiyorsa o takdirde bu hükmü Küfür üzere ölme kaydıyla sınırlarla. Çünkü kişi hakkında önemli olan son nefesidir. Şayet iman ile ölürse, önceden ne kadar kötü amel işlemiş olursa olsun, o Allah izniyle cennet ehlindedir. Eğer küfür üzere ölürse, geçmişte ne kadar iyi amel olursa olsun, cehennem ehlindedir ve orada ebedi kalacaklardandır. Buna göre kafir olduğu bilinen ve ölümünden önce de tövbe ve iman ettiğine dair bir bilgi bulunmayan kimsenin kafir olduğuna ve ebediyen cehennemde kalacağına hükmedilir. Bu kural Müslüman iken sonradan kafir olup dinden çıktığı kesinleşenler için geçerlidir. Yoksa hiç Müslüman olmamış asli kafirlerin cehennemde ebedi kalacaklarında bir şüphe yoktur. O halde asli kafirlerin ebedi cehennemde olduklarında şüphemiz var mı? Yok. Bir de ben Müslümanım demiş sonra dinden çıkmış mürted olmuş insanlar vardır. Bunlar da zaten yine ebedi cehennemliklerdendir. Diğer bir husus üçüncü nokta ben Müslümanım diyen kardeşlerimizden birine bir günahından dolayı ebedi cehennemlik hükmünü vermemiz en Sünnet akidesine göre doğru değildir. Ancak bir insan açık bir küfrü bir şirki Batıl bir inancı ve İslam'a aykırı olan bir dini doğrulamışsa kafirlerin, tağutların, şeytanların saflarına geçerek müminlere karşı düşmanlık etmiş, savaşmışsa böyle bir insanın da Müslüman olduğunu söylemeyiz. Yani Selefin yolunu çok iyi idrak etmemiz lazım. Hatta ve hatta bugün Suriye cihadında bile birçok fırkalar gibi... Ehli sünnet olan Selef olanlar bile gerçek yüzünü Ortaya koymuştur Dolayısıyla aslında Suriye cihadı bir bereket cihadı Bir rahmet cihadıdır Yüzlerin ifşa olma cihadıdır Gerçek yüzlerin ortaya Çıkma anıdır Dolayısıyla Selef olup da Hala bu cihada Tepki veren orayın bir fitne yuvası olduğuna inananlar Allah'tan korksunlar sözlerine dikkat etsinler karşılarında bulunan rafizilerin ekmeğine yağ sürmesinler. Ya sürmesinler bari cihad edemiyorsanız mücahitlere dua edin mücahitlere en azından sadaka verin malınızı harcayın Allah yolunda destekleyin ama onlara laf söylemek bizlere yakışmaz başka ülkelerin kurallarını başka ülkelerin şartlarını Türkiye'ye ve Suriye'ye uygulamaya kalkmayın. Her ülkenin kendine ait şartları değerli kardeşlerin bulunmaktadır. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir kardeşimize katiyen küfür söz söyleyemeyiz. Ona herhangi bir hakarette bulunamayız. Cihatlarını bile karalama yetkisini hakkına sahip değiliz. Yani bu çerçevede bunu da hatırlatmamız lazım. Şimdi geldik evet son noktalarımıza. Bu son nokta da bitmiyor ha sanki hocam. <gülüyor> evet. Ehli sünnet ve cemaat her yaratılanın bir eceli olduğuna ve Allah izin vermedikçe hiç kimsenin ölmeyeceğine inanır. Herkesin ölümü belli bir vakte bağlanmıştır. Vakti sabit olan kimsenin eceli ne bir saat geciktirilir ne de bir saat öne alınır. İster ölsün, ister öldürülsün herkes kendisi için belirlenmiş olan eceli Doğduğu zaman ölür. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah izin vermedikçe hiç kimse ölmez. Bu belli bir vakte bağlanmış takdir edilmiştir. Ali İmran 145. Evet yani bu nokta hepimizin bildiği bir nokta. Yani eceli gelen günü ve vakti geldiğinde ölür. Eceli belirleyen kimdir Allah? Ve ecel ne öne alınır ne de geriye alınır günü ve vakti geldiği zaman hani meşhur bir tabir vardır vaadi gelen değil mi vaadını yerine getirir ve o şekilde ölür gider dolayısıyla ehli sünnet ve cemaat olarak nerede kim öldürülmüşse diyelim ki o insan Allah'ın eceliyle değil mi emriyle hükmüyle öldürülmüştür kimi müslümanlar gider Suriye Şam cephelerinde şehit olur kimileri de ben müslümanım der değil mi küfür yolda zina yolunda haram yolunda içki yolunda kumar yolunda değil mi harama giderken bir şehirden bir şehire ölür bu şekilde gider dolayısıyla Allah subhanehu ve teala bize hayırlı eceller versin ölümler versin ona layık bir şekilde yaşadığımız gibi layık bir şekilde de ölmeyi nasip etsin Allahumme amin diyelim ki Allah da duamızı icabet etsin bir toplu aldı amin deyin kardeşler amin Allahu ekber, ne güzel dediniz bir daha Amin. Maşallah. En güçlü sanki bizim Muzaffer hocam söylüyor yani. içten böyle. Bir daha hocam. Amin. Maşallah. Çok güzel. Devam ediyoruz. Son nokta. Ehli sünnet ve cemaat. Son nokta. Evet. Allah Teala'nın mümin ve mutlaki kulları hakkındaki cennet vaadinin hak olduğuna, aynı şekilde tevhid ehlinden olan günahkar ve isyankarlara yönelik azap tehdidiyle kafir ve münafıklara yönelik Azap ve cehennemde ebedi kalmak tehlidinin de hak olduğuna inanırlar. allah Teala vaadinden asla dönmez. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenleri zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Onlar orada ebedi kalacaklar. Bu Allah'ın hak vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Nisa 122 fakat Allah Teala tevhid ehlinden olan günahkarları, lütfu, keremi, rahmeti ve şefaatileri şefaat ile bağışlayacağını ve onlardan hiçbirinin cehennem ateşinde ebedi kalmayacağını da vaat etmiştir. Onların dışında kalanları ise bu vaadin dışında tutmuştur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakiler, dışındakileri günahları ise dilediği kimseler için barışlar. Nisa 48 ve 116. Evet, aslında bu son noktanın üzerinde bu dersimizin çerçevesi içerisinde değinmiştik. Allah subhanahu ve Taala iman edenleri cennete vaat ettiğini ve küfredenlerin de cehenneme gireceğini bize burada haber veriyordu. Zaten Nisa 122'nin üzerinde durduk. Ve Nisa 48 ve 116'nın da üzerinde bu çerçevede durduk. Şunun üzerinde de durmuştuk. Tevhid dedik günahkar müminlerin bağışlanmalarına bir vesiledir. Rabbim cümlemizi tevil ehli kılsın, sünnetten ayırmasın, cennete ulaştırsın, salih amellerle giden müminlerden eylesin. Burada kalalım. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la illa ve esteğfuruk ve iley. Bazı şeylerin üzerinden seri geçtik. Çünkü bazı naslar, ayetler, hadisler birbirini tamamlıyordu. Hem böylece muhtasar yaptık. İki derse bölmenin bir mantığı yok. Bazı şeyler üzerinde çabuk geçilmesi gerekiyor. Bazı şeyler üzerinde durulması, anlatılması gerekiyordu. Burada kalalım. Selamun, selamun kem aleykum محيب بناياك